O zaman şu soruyu sorayım. O tarihe kadar bu meseleler bu biçimde konuşulmuyordu sonucunu çıkıyor. Bu yoğunlukta konuşulmuyordu. Evet. Ama Müslümanların kendi meselesi olarak konuşulduğu şeyler de vardı. Yani e, hadis... Hicretin ilk asırlarında vardı. Hı hı. Şöyle oldu. Onu da söyleyelim. Özellikle kaderiye ilk başta arkasından e, onun doğurduğu mutezile hadis-Kur'an ilişkisini sünnet-Kur'an değil, hadis-Kur'an ilişkisini gündeme getirdi. Yani hadisler arasında biliyorsunuz, mütevatir olanı var, meşhur olanı var, haber-i vahit olanı var. Sünneti böyle bir taksimata tabi tutamıyoruz. sünneti i vahit, sünnet -i meşhur diye bir taksim yok. Dolayısıyla yani haber-i vahit dediğimiz ve bizi sünnete götüren en önemli kaynak üzerinde mutezile vaktiyle bir kısım Metodik sorular sordu, şüpheler ortaya koydu. Metodikti bunlar. Anlamaya yönelik veyahut da... Evet, tabii, evet, tabii. Metodolojikti evet. yani, yani. Şu anda konuştuğumuz <gülüyor> konsept de, biçimde değildi. Değildi. Bismillahirrahmanirrahim hiçbir... kendi meseleleri olarak özellikle... E şöyle, hiçbir mutezili Efendimizin dindeki konumunu tartışmamıştır. E, Mutezileye biz bugün işte İslam'ın rasyonalistleri falan diyoruz öyle diyorlar. Hayır mutezile İslam'ın rasyonalistleri falan değildi. Mutezileye de tanımamaktan kaynaklanan bir şey bu. Mutezile haberi vahitle amel meselesini itikat bağlamında gündeme getirdi. Yani bir kısım hadislerle sabit olan hususlara inanalım mı inanmayalım mı? Bunları da Kur'an'la ilişkileri bağlamında sorumlu gördüğü için yaptı. Evet. Kendi bakış açısına göre işte Cenab-ı Hak cisim değildir, madde değildir, bir mekanı yoktur. Somut bir varlık olarak tanımlanamaz. Bu bakımdan görülmesi mümkün değildir dediler mesela. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ahirette müminler tarafından görüleceğini anlatan hadisleri bu şeye e, kaziyaya aykırı buldular. Bunu tartıştılar. Fakat hiçbir mutezili Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin emirleri bağlayıcıdır, sünneti tartışılamaz, bizim için dindeki konumu tartışma konusu yapılamaz noktasında ehli i sünnetle müttefiktir. Dolayısıyla bu meseleler o zaman itikat bağlamında konuşuldu. Bir kısım spesifik hususlarla sınırlı olarak konuşuldu, tartışıldı ve bitti. Ondan sonra ümmet yaklaşık 12-13 asır, Artık bu meseleyi gündem etmedi çünkü ihtiyacı yoktu buna. Bu mesele konuşuldu, tartışıldı ve bitti. Şimdi yeniden bunun gündeme gelmesi ve mutezileyi de istismar edilerek, mutezilenin de istismar edilerek gündeme getirilmesi de ayrı bir ironidir Müslümanlar için. Kendi tarihlerini bilmez durumda Müslümanlar.